Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Muğla Milas'taki Akbelen Ormanının termik santraline kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi kararına karşı ikiz köylülerin mücadelesi sürüyor. Daha önce Işıkdere mahallesine ve mahalle camisini yerle bir eden şirketin bulldozerlere arkeolojik kazı yapılan tepeyi de yerle bir etti. Köy Çevre Komitesi tarafından yapılan açıklamada ''Arkeolojik buluntular, kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa göre taşınmaz kültür varlığı olmasına ve kanuna göre yerinden taşınması yasak olmasına rağmen Muğla Müze Müdürlüğü ve şirket tarafından birlikte suç işlenerek arkeolojik eserler öğrene götürüldüler.'' Hep söylediğimiz gibi Muğla'da yasalar uygulanmadığı için şikayetimiz sonrasında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar geldi. Arkeolojik eserlerin taşınmasının ve tahribatının durdurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Muğla 3. İdare Mahkemesine açtığımız davada ise ilginç bir şekilde davanın konusu itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın mahkeme duruşma ve karar günü için tebligat gönderdi. Keşif yapılmaksızın karar verilemeyecek dosyada karar ve duruşma günü tayin edilince yasaya aykırı bir uygulama nedeniyle mahkememizin davamızı reddedeceğini anladık ve reddi hakim talebinde bulunduk. Ancak şirket aleyhine açılan bir davada Muğla İdare Mahkemeleri kanunları uygulamadığı için reddi hakim talebimizi de böyle bir yetkisi olmamasına rağmen davayı uzatmak için reddi hakim yapıldı diyerek reddetti ifadelerini kullandı. Her gün alana giderek protesto ettiklerini söyleyen İkizköylü bir yurttaş gözyaşlarıyla Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz. Gerekirse burada ödürüz yine de vermeyiz diye konuştu. Evet halka rağmen halkın yararına bir şey yapılamayacağı aşikar yetkililer bu konuda ciddi bir şekilde bir uzlaşı bir çözüm üretmek durumundalar. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim İyisi Korhan Özkan. Dünyada iklim kriziyle birlikte biyolojik çeşitlik krizi yaşandığını ve insan etkisinin ekosistemde ve biyolojik çeşitlikte büyük kırılmalara yol açacağını söyledi. Karasal alanların %50'sini doğrudan veya dolaylı olarak insanın kullandığı, diğer milyonlarca canlı türünün kalan %50'yi kullanmaya çalıştığını belirten Özkan, bugün dünyadaki kuş memeli varlığının çok büyük bir kısmı insana besin olarak yetiştirilen inekler ve tavuklar. Doğal canlılar bunların yanında çok daha küçük popülasyona. Sahip halde kalıyorlar dedi. Özkan iklim denizlerdeki üretkenliği yani denizlerde nerede ve hangi zamanda besin bolluğu olduğunu etkileyen bir süreç. Özellikle Güney denizlerinde, Kuzey denizlerinde, Arktik ve Antarktika'da yaşayan büyük deniz kuşu kolonilerinin en büyük ihtiyaçlarından biri çok yüksek miktardaki besin bolluğuna ulaşabilmek. Bugün pek çok deniz kuşu kolonisinde iklim değişikliğiyle oluşan besin yıkımları ya da besin alanlarının yer değiştirmesi çok büyük ölümlerin gözlenmesine neden oluyor. Bizim coğrafyalarımızda bu kadar büyük üreme alanları yok ama aynı etkiler görülebiliyor, dedi. Özkan deniz kuşlarının kaybolan üreme alanlarının Hızlıca restore edilmesi, ekosistem sağlığının korunması, doğal alan ekosistem temelli yönetilmesi ve balıkçılık yönetiminde aktif çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bazı türlerin yok oluşunu durduramayacağız. Ekosistemi o kadar tahrip ettik ki bugün etkilerimizi durdursak bile hızla yol alan bir treni durduramayacağımız gibi bu canlıların yok oluşunu da durdurmamız ne yazık ki mümkün değil. Bunun sayısını tam olarak bilmiyoruz bu canlıların ama dünyadaki canlıların pek çoğu ağır bir yok oluş riski altında. O kadar azaldılar ki bugün olmasa yarın yok olacaklar diye endişe ediyoruz. Burada çıkan bir kuş Arap Yarımadası boyunca göç ediyor. Eğer siz oradaki avcılığı ya da Nil Nehri Deltası'ndaki balıkçılığı doğru yapamazsanız bu canlılar üzerindeki baskıyı da yok edemeyebiliriz. Küresel ölçekte işbirliği gerektiriyor ama şu an... Biz doğru olanı yapmaya devam etmeliyiz. Tek yol bu diyor Özkan. Yeşil gazetede yer alan bir habere göre Amazon fonunun en büyük finansörü olan Norveç, Brezilya devlet başkanı Luis Inácio Lula da Silva'nın yeniden göreve gelmesi ve ormansızlaştırmayı durdurma sözü vermesinin ardından ormanların korunmasını desteklemek üzere oluşturulan fonun yeniden etkinleştirildiğini söyledi. Reuters'in aktardığına göre Norveç İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth Ayd yaptığı açıklamada Amazon'daki bitki örtüsünün kaldırılmasıyla mücadele etmeyi amaçlayan Fon'un yeniden başlayacağını duyurdu. Ayd şu ifadeleri kullandı. Brezilya'nın başkanı 2030'a kadar ormansızlaşmayı durdurmak için açık bir kararlılığın sinyallerini verdi. Lula bunu gerçekleştirmek üzere stratejileri eski haline getirdi ve bölgede Önemli bilgi ve uzmanlığa sahip bakanlar atadı dedi. Lula'nın bu konuşmasında sözünü verdiği üzere 2030'a kadar Amazonlarda sıfır ormansızlaşmaya ulaşma taahhüdünü yerine getirmesi bekleniyor. Fonda hala yaklaşık 3.4 milyar real yani 11 milyar 625 milyon TL bulunuyor. Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı yüzünden Ula göletinde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Florası zengin olan etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da biliniyor. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölette suların çekilmesi ziyaretçilerin de dikkatini çekti. Suların kıyıdan yaklaşık 40 metre çekilmesiyle göl etrafında adacıklar oluştu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.